Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Geçen hafta hastalıkla alakalı konuya giriş yapmış ve Kur'an-ı Kerim'de hastalığa nasıl bakıldığına dair değerlendirmeye başlamış idim. İnşallah bu hafta kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Kur'an'a göre önemli olan hastalık daha çok manevi hastalıktır. Kalplerde olan hastalıktır. İnanç hastalığıdır. Münafıkların kalplerindeki hastalığı, nifak ve haset hastalığını Kur'an vurgular. Dolayısıyla maddi bedeni hastalıklar Kur'an açısından birinci derecede önemli yer işgal etmez. Bunun yanında bedeni ve ruhi hastalıkların şifası için... Ee, Allahü Teala sözgelimi arının oluşturduğu bala vurgu yapar. Ee, arının bal konusundaki özelliğinin vahiy ile bağlantısı kurulur. Dolayısıyla Kur'an arıya Allah'ın vahyettiği, yani özel bir ilham verdiği, onun fıtratına insanlara şifalı olacak çiçeklerin özü ile ilgili ...bal yapmayla ilgili bilgiler yüklendiği ifade edilir ve özel olarak e, bal çıkarım, çıkaran arının bu ürününde insanlar için şifa olduğu vurgulanır. Nahl suresinde 68-69. ayetlerde bu vurgu söz konusudur. Yine kafir ve münafıklara karşı savaş yapmak, mücadele etmek, onlara karşı davet ve tebliğ görevini üstlenmek onların müminler eliyle rezil edilip Allah'ın azabına uğramaları, aynı zamanda müminlerin galip gelecek bu tür davranışları, müminlerin kalplerine şifa vermesi için bir sebep olarak vurgulanır. Tevbe suresi 14. ayette. Dolayısıyla bu sünnetullah'tan yola çıkarak, bugünün toplumundaki stres gibi çeşitli bunalımlar ve problemler, e, cihatsızlık, mücadelesizlik, davanın, ...başkalarına yayılması için gereken çabanın gösterilmemesiyle, cihadın terk edilmesiyle direkt ilgelidir diyebiliriz bu ayetten yola çıkarak. Sevgili dinleyiciler, hastalık konusuna giriş yaparken... En zorlandığımız sorulardan bir tanesi söz gelimi doktorun bize nasılsın sorusuna cevaptır. Tanıdığımız bir doktor ya da yeni tanıştığımız bir doktor bize nasılsın dediğimiz zaman, dediği zaman ya da muayene olmaya gittiğimiz zaman e, kibarlık icabı iyiyim demeniz mi gerekiyor yoksa doktorun sorusuna karşı hastalığınızı anlatmanız mı gerekiyor? E, bazı insanların e, doktorun sorduğu nasılsın sorusuna cevap vermekte zorlandıklarını e, değerlendirmek mümkündür. Yine dostların sorduğu nasılsın sorusuna da iki yönlü cevap veriliyor. Ee, bazı sorulara cevap verirken insanlar içinde bulunduğu ortamı, yaşayış ve hayat standartlarını, kendi durumunu değerlendirerek e, problemlerden bahsediyor. E, bir nevi tersler gibi böyle bir İslami olmayan ortam içerisinde, cahiliye ortamı içerisinde nasıl iyi olunabilir şeklinde... Ee, soru soran insanı belki mahcup edecek e, tavır ile e, sert bir e, yaklaşım e, iyiliğinin toplumun, ortamın şartlarıyla direkt alakası olduğunu vurgulayarak e, olumsuz bir tablo çiziyor. Dolayısıyla Kur'an'ın hamd ile başladığını, müminin Allah'ın bunca nimetlerine muhatap olduğunu e, aklının duyu organlarının sağlam olmasından hele hele imanının sağlam olmasından yola çıkarak Kur'an'ın hasta dediği insanlar sınıfından olmadığını hamd edip vurgulayarak belki teşekkür etmesi gerektiği halde yer yer e, iyi niyetle ama yanlış bir tavırla e, olumsuz bir tablo çizilebiliyor. Tabii çoğumuz da hem alışkanlık olarak hem şükreden bir durum olarak hem de nasılsın sorusuna bile Allah'ı hatırlayıp ona şükretme anlayışına bir zemin olsun diye fırsat bularak her anda Allah'ı hatırlama konusunu nasılsın sorusuna karşı cevapta da öne çıkartarak iyi olduğumuzu söylüyoruz. Ama gerçekten Allah'ın iyilerden yazdığı kimse miyiz? Allah'ın iyi dediği kullardan dolayısıyla Kur'an ölçeği içerisinde salih, sadık, dost doğru cennet yolcusu iyi bir insan mıyız o konuya e, yine e, bazı soru işaretleriyle yaklaşmak gerekiyor. Kur'an'ın esas hastalığı imanla alakalı, gönülle alakalı hastalıklar. Nifat, nifak fesat ve fücurla ilgili problemler olarak gündeme getirdiğinden dolayı gerçekten hasta mıyız sağlam mı? Esas hastalık, manevi hastalık ise check-up yaptırsak Kur'an eczahanesinde, Kur'an hastahanesinde, Kur'an karşısında ruhumuzun, iç dünyamızın bir röntgenini, emarını çektirsek acaba gerçekten Kur'an ölçeği içerisinde iyilerden Sadık ve salih insanlardan Allah'ın ebrar diye belirttiği kitabı sağ elinden verilecek insanlardan olduğumuz apaçık ortaya çıkacak mı? İçimizden geçen duygular, düşünceler, hayaller, ümitler, beklentiler, gelecekle ilgili yatırımlar ve her şey. Evet, çekapını yaptırabilsek, röntgenini çektirsek... Acaba gerçekten iftihar edeceğimiz bir tablo ile kalp yönüyle, gönül yönüyle sapasağlam olduğumuz mu? Yoksa nice hastalıklar, arızalar, problemler olduğu mu ortaya çıkacak? Allah'ın sadece dışımızı değil, içimizi de bildiğine ve ağzımızdan çıkanı değil, çıkmayanı da bilip mümkün ki onların bazılarından hesaba çekeceğine, ee, sadece vücudumuzun dışını değil iç dünyamızdaki olan beklentileri inanç ve anlayışları namazlara karşı tavrımızı namazın içindeki huşu veya dikkatimizi ibadet yaparken bile Allah'la ne kadar irtibat içinde olup olmadığımızı ibadetlere ruhumuzu benliğimizi takvamızı her şeyimizi verip vermediğimizi Allah'ı ne kadar hatırlıyoruz, başka şeyleri ne kadar öne çıkartıyoruz, Kur'an'ı kitabım olarak ne kadar hayatımıza geçiriyor, kafamıza yerleştiriyor, gönülde sevgi ve bütün hayatımızı yönlendiren bir mesaj olarak değerlendiriyoruz ya da başka paranın, şarkının, eğlencenin, keyfin, evlat veya hanım sevgisinin, ...veya diğer dünyevi meşgalelerin ne kadar gönlümüzle bağlantısını, ilgisini, yakınlığını oluşturuyoruz. Dolayısıyla e, gönlümüzü de, ruhumuzu da devamlı gören bir Allah'ın e, nazarında ne durumdayız? Bu ortalığa serilmiş olsa e, röntgenin vücudumuzun iç yapısındaki iç organlarımızı gösterdiği gibi... Gönlümüzün, ruhumuzun röntgeni çekilmiş olsa acaba gerçekten iyi miyiz? Yoksa nice hastalıklarla e, ölümcül duruma düşebilecek e, anormalliklerimiz mi söz konusudur? Bunu e, hatırlamış olalım, değerlendirmiş olalım. Yoksa e, bileğin kuvveti, fiziksel gücümüz ya da bazı hastalıklardan uzak olmamız bizi gerçek anlamıyla ruh ve gönül anlamıyla e, sapa sağlam e, ya, olmaya yeterli gelmeyebilir onu söylemeye çalışıyorum Elbette e, insanın her yönüyle sağlığı önemlidir gönlümüzün de vücudumuzun da sağlığı e, iman yönüyle ahlak yönüyle düşünce yönüyle de hastalıklardan arınmış bir yapı olduğu gibi vücudumuzun da e, ...hastalıklardan uzak olması önemlidir. Ama esas hastalık... ...esas anormallik... ...esas... E, ...ciddi manada problem... ...fiziksel problemlerden... ...hastalıklardan... E, ...meydana gelmiş... ...durumlar değil... ...belki direkt gözükmeyen... ...manevi hastalıklarımızdır. İnsanlarımız bu konuya ne kadar... ...önem veriyor... E, ...başı ağrıyınca, dişi ağrıyınca... ...hemen çözümüne müracaat ettiği halde gönüldeki problemlerine, ahlaki ve inançla alakalı e, düşünsel problemlerine, zihin problemlerine e, çözüm arıyor mu, nerede arıyor, ne kadar arıyor sorularına cevap e, bulmamız lazım. Hem kendimiz, hem ailemiz, hem çoluk çocuğumuz, hem çevremizdeki insanlar açısından e, iyilik, hastalık derken, e, bu tür değerlendirmeleri unutmamak ve öne çıkartmak ihtiyacımız var. Yine insanlar bir iki hastalığa sahipse, başı ağrıyor, dişi ağrıyorsa e, hasta olduklarını söylüyorlar. E, halbuki bunlar bardağın e, bir iki e, milimetrelik veya santimetreden daha az kabul edilecek e, bir boşluğudur. Bardağın dolu tarafına dikkat etmek. O yüzden de Allah'ın verdiği sağlık nimetine şükretmek, hele hele imanımız varsa, inancımız sağlamsa, e, bunun şükrü için e, bu nimetleri Allah yolunda kullanmaya, başkalarına İslam'ı sunmaya gayret etmemiz şart oluyor. Sevgili dinleyiciler, konuya böyle bir giriş yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim'deki sağlık ve hastalıkla alakalı değinmelere, e, kaldığım yerden devam edip sonra esas bugünkü dersimi peygamberin sünnetinde ve tavsiyelerindeki sağlık ve hastalıkla alakalı yani tıbbı nebevi dediğimiz peygamberi tıpla alakalı e, konular e, önem taşıyacak. Onları inşallah bugün e, vaktin el verdiği oranda gündeme getireceğim. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim... tam 24 yerde hastalık ve e, bununla ilgili maraz, merza kelimeleri ve türevlerini kullanır. 8 yerde de şifa kelimesi e, Kur'an'da e, geçer. Bunlardan birkaç tanesini hatırlatı vereyim size e, diye düşünüyorum. E, Tevbe suresi 14. ayeti demin işaret yoluyla ifade ettim. Malini vereyim. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin. ''Onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerine böylece şifa versin.'' der. Tevbe suresi 125. ayetin maali de şöyledir. ''Kalplerinde hastalık yani kafirlik ve münafıklık olanlara gelince ki Kur'an esas hastalığı kalplerdeki manevi hastalık olarak vurgular. İşte bu kalplerinde bu tür hastalık olanlara gelince bu sure onların murdarlığına murdarlık katar.'' Onlar artık kafirler olarak ölürler der. Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin müminlere şifa olduğu Kur'an'da bir iki yerde ifade edilirken kalplerinde hastalık olan küfür ve nifak hastalığı olanlarınsa murdarlığını, pisliğini ilave edeceğini, dolayısıyla kalp hastası insanlara nasıl bazı temel güzel kaliteli gıdaların verilmemesi gerektiği gibi Onların hastalıklarını artırdığı gibi e, kalbinde manevi hastalıklar olanlara da Kur'an e, hidayet e, vermez. Onların sıkıntılarını, dalaletlerini, murdarlıklarını artırır denilir. Yunus suresi 57. ayette meal olarak şöyle ifade edilir. Ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa Müminler için bir hidayet ve rahmet olarak Kur'an gelmiştir denilir. Dolayısıyla Kur'an'ın müminler için bir şifa olduğu, hidayet ve rahmet vesilesi olduğu, kalbinde hastalık olmayanların yani iman ve küfür yönüyle e, hastalıkları olmayanların e, şifa için Kur'an'a müracaat etmeleri. Ama Kur'an'ın esas e, reçetesi, şifa yönü, geçen haftada üzerinde durmaya çalıştım, onun tatbik edilmesi uygulanması bireysel, sosyal ve siyasal hayatlarımıza Kur'an'ın emir ve hükümlerinin tavsiye ve tekliflerinin sunulmasıyla olacaktır. Prospektüsün okunup e, duvara asılmasının e, ilacı nasıl kullanacağımızı tarif eden reçeteyi sadece okumanın e, şifa vesilesi olduğunu nasıl düşünmek uygun değilse, Kur'an'ı sadece yüzünden okuyup da, e, bireysel, sosyal, ahlaki, imani hastalıklarımıza şifa beklemek de o kadar eksik olur, e, yanlış olur. Kur'an tatbik edilirse e, onun şifa e, özelliklerinden yararlanılır. Evet, Kur'an-ı Kerim yine şifayla alakalı, hastalıkla alakalı e, Yunus Suresinin 107. ayetinde maal olarak şöyle beyan eder. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, ister hastalık ister başka türlü zarar, Olarak düşünün, Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan yani Allah'tan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek hiçbir güç de yoktur. O hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Çünkü o bağışlayan ve pek merhametli olan zattır denilir. O yüzden Allah'ın verdiği derde Allah şifa bahşetmediyse hiçbir kimse Çözüm bulamaz, ee, Allah'ın şifa bahşedeceği, iyilik vereceği, ihsan edeceği, sağlıklı e, bir özellik vereceği kimseye de hiçbir kimse zarar veremez denilir. Dolayısıyla hastalığın da, şifanın da Allah'ın elinde olduğu, e, şifa veya hastalığın sadece sebepleri e, bulunduğu, kulluk gereği olarak o sebeplere yapışmamız gerektiği değerlendirilmelidir ama e, tekrar edelim hastalığı da şifayı da veren hastalığı bazı sebeplere şifayı da bazı sebeplere has kılan esas müsebbip esas sebep Allahü Teala'dır o yüzden e, bir ilacın veya doktorun bir insana şifa vereceği anlayışı sakat bir anlayıştır onlar sadece sebeptir Allah dilemediği müddetçe ...o ilacın veya e, tıp bilgisinin bir fayda veremeyeceğini, e, Allah'ın e, takdiriyle bunların sınırlı olduğunu bir mümin unutmamalı. E, faydayı, zararı yaratanın, e, Allah olduğu, şifayı veren zatın sadece Allah olduğu e, inanç esası olarak mutlaka değerlendirilmelidir. Yine Nakıl Suresi 68-69. ayette... E, Arı ve balla alakalı durumu demin işaret yoluyla ifade etmiş oldum. Mahalini vereyim ayetlerin. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı çardaklardan, kovanlardan kendine evler yani kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına git. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit olan bir şerbet yani bal ...çıkar. Onda insanlar ...için bir şifa vardır. Elbette ...bunda düşünen bir kavim için ...büyük bir ibret vardır. Buyurulur. Nahl Suresi 68 ...ila 69. ayetlerde. Yine İsra Suresi ...82. ayetin meali ...Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ...ki o müminler için şifa ...ve rahmettir. Zalimlerin ise ...ancak ziyanını ...artırır denilir. Yine şu Ara Suresinde ...İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla o Allah hastalandığım zaman bana şifa verendir e, ifadesi vurgulanır. O yüzden e, hastalanınca bize şifa veren sadece Cenab-ı Hak'tır. Onun e, veredi, verdiği e, şifayı bazı sebeplerde aramak ama şifayı onun verdiğini unutmamak, ona şükretmek, ondan hastalığımızı gidermesi için e, yardım beklemek zorunluluğumuz var. Onun müsaade ettiği ölçülerde de e, şifayı arayacak vesilelere, e, tıbba, e, ilaçlara müracaat etmemiz yine peygamberi tavsiyelerle kendisini gösterir. Peygamberi tavsiyeler dedim, peygamberimizin hastalıkla ve şifayla ilgili çokça e, sahih hadislerinde e, tavsiye ve e, telkinleri vardır. E, bunları e, içinden bazı... E, özellikleri seçerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Tıbbı Nebevi dediğimiz peygambere ait, peygamberin sözlerinden ve tavsiyelerinden uygulamalarından yola çıkarak müminlerin e, kültüründe de peygamberi şifalara müracaat söz konusudur. Peygamberin tavsiyelerini ve dinimizin dolayısıyla hastalık konusundaki tavsiyelerini ikiye ayırmak gerekir. Birisi Maddi sebeplere yapışmak, ikincisi manevi sebeplere yapışmaktır. Maddi sebeplere yapışmak, ilaç ve e, bitkilerden e, sağlıkla alakalı koruyucu hekimlik ve e, tıbbi değerlendirmelerden e, yardım almaktır. Manevi olarak e, ise dua etmek, e, Allah'tan hastalığı gidermesi için... E, ...Dua ederek Kur'an ayetleri ve peygamberi dua örneklerinden e, yardım alarak... ...o örneklik üzere e, Allah'a müracaat edip manevi olarak Allah'ın e, hastalığı gidermesi için... ...O'nun yardımını, e, şifa nimetlerini bahşetmesini istemektir. E, Dolayısıyla bu ikisi beraber gitmesi lazımdır. Zaten e, ilaç kullanmak, tıbba müracaat etmek fiili olarak bir duadır... Eylemle duadır, davranışla duadır. Ee, bu dua, diğer dua ile beraber olmalıdır. Ya da dilimizle yaptığımız dua, elimizle, vücudumuzla yaptığımız sebeplere yapışmak dediğimiz fiili dua ile desteklenmeli, kuvvetlenmelidir. İnsan her konuda e, hem her şeyi yaratanın, her türlü sebebi kalkedenin Allah olduğunu bilerek O'na, yönelmeli hem de sebeplerine yapışarak e, Allah'ın her şeye sebep dünyası olarak e, fıtrat verdiği e, dolayısıyla e, o vesilelere yapışmanın aynı zamanda duayı e, fiili olarak tamamlayan bir unsur olduğu unutulmamalıdır. Sevgili dinleyiciler, e, kütüb-i sitte hadislerinden derlediğim, Peygamberimizin sahih hadislerinde hastalık ve çözümleri ile alakalı tavsiyelere geçiyorum. Yani hadis şeriflerdeki bu konulara temas eden sahih hadislere müracaat edip tıp tıp binebeyinin ana esaslarını vurgulamaya çalışacağım. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif, insanlardan çoğunun aldandığı, kıymetini bilemediği iki nimet vardır denilir. Birisi vücut sıhhati, sağlık, ikincisi de boş vakit. Allah'a göre kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir denilir. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste. Yine Allah sıhhatte ve afiyette olmanı sever der. Peygamberimiz tavsiye eder. Sağlıklı ve afiyette olmayı e, insanın... E, ...kendi eliyle yapabileceği şeylere müracaat etme yönüyle Allah'ın sağlıklı insanı daha fazla sevdiği vurgulanır. Yine başka bir hadis-i şerifte, kim ailesi emniyette vücudu sağlıklı, sıhhatli olarak sabahlarsa, yanında günlük yiyeceği de bulunursa sanki bütün dünya ona verilmiştir. İşte zenginlik, dünya nimeti bunlarda bunlardan e, ibarettir denilir. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir bu. Dolayısıyla... Ee, ailemizin güvende olması, e, sağlıklı ve sıhhatli olarak e, gecelememiz, gündüzlememiz, bunun yanında bir de hiç olmasa ele muhtaç olmayacak kadar birkaç günlük rızkımız, nafakamız varsa, dünya nimeti bunlardır. Bütün dünya insana verilmiş gibidir. Bunlar olmamış olsa, bütün dünyanın zenginliği bizim olsa, ağzımızın tadı olmadığı, sağlığımız bulunmadığı, çoluk çocuk Güvenimizin, emniyetimizin, huzurumuzun bulunmadığı bir durumda e, bu dünya nimetleri hep bizim olsa ne yazar ne kadar fayda getirir. O yüzden sevgili dinleyiciler sağlığımızın ve özellikle de gönül sağlığımızın e, iman yönüyle ve huzur yönüyle iç sağlığımızın kıymetini bilmek ve o sağlığı mükemmel hale getirecek sebeplere yapışmak zorundayız. Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte e, yedi şey gelmeden önce iyi ameller işlemekte acele edin denilir. Bu yedi şeyden biri de e, hastalık olarak sayılır. Bu yedi şey kulluk vazifelerini unutturan yoksulluk, azdıran zenginlik, bedeni güçleri bozan hastalık, bunaklık getiren yaşlılık, ansızın gelen ecel, deccal ve kıyamet olarak sayılır. Kıyamet daha ağır ve daha acıdır denilir. Evet bu zorluklar, sıkıntılar gelmeden sağlam, hayırlı, güzel amellere acele etmek tavsiye edilmiştir. Yarın hastalık veya ihtiyarlık ya da ölüm gelivermeden bugün e, sağlığımızın el verdiği oranda e, nafile ibadetler, takva ile ilgili yarışlar, infakla ilgili müsabaka e, gayretleri, Fedakarlıklar ve Allah'ın davasını yayacak faaliyetler yapmak e, dinimizin tavsiye ettiği önemdir ve aynı zamanda sağlığımızın zekatıdır, e, sağlık nimetine karşı bir şükürdür. Peygamberimizin dualarını da biliyoruz, e, sağlığın artması, afiyet ve sıhhat için. Bunlardan e, bir iki tanesini söyleyeyim. Allah'ım bedenime, gözlerime ve kulaklarıma sıhhat, sağlık bahşet diye Peygamberimiz dua eder. Ee, yine e, peygamberimiz e, tıbbı, doktorluğu, ilaçları tavsiye eder. Bununla ilgili e, mesela Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn Mace'nin rivayet ettikleri hadisler. Ey Allah'ın kulları tedavi olun. Çünkü Allah yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa veya deva yaratmıştır. Ancak bir dert müstesna onun devasını yaratmamıştır. O da ihtiyarlıktır denilir. Bugün ihtiyarlığı maskeleyen, e, onu göstermeyen e, boyalar, makyajlar, estetik ameliyatları, ameliyatları söz konusudur ama e, ihtiyarlık, e, bünyedeki zafiyet, akıldaki noksanlık, gücün kuvvetin düşmesi yönüyle ve hastalıklara meyyal olma yönüyle e, tabii ki ihtiyarlığa bir çözüm bulunmamıştır. Yarın da bulunamayacaktır. Onu değerlendirmiş olalım. Allah bize... E, son demler, demlerimizde de başkalarına muhtaç olmayacak, elden ayaktan kesilmeyecek, peygamberimizin erzeli ömür dediği şeyden e, korunacak e, durum versin. E, dolayısıyla ihtiyarlığın e, güzel tarafları var. Yaşlı olmanın e, her yaşın güzel tarafları olduğu gibi, kış mevsiminin de güzel tarafları olduğu gibi, ömrün kışı kabul edilecek ihtiyarlığın da güzel tarafları var. Ama tabii ki her şeydeki aşırılık gibi aşırı ihtiyarlık ve her şeyden, güçten, kuvvetten ve kendi organlarımızı kullanmaktan aciz olabileceğimiz kadar çöküntülü, aşırı ağır bir ihtiyarlıksa Allah'a sığınacağımız bir zor durumdur. İşte bunlar gelmeden gençliğimizin, orta yaşlı olmamızın, hafif ihtiyarlığımızın kıymetini bilmek ve gücümüzün el verdiği kadar... Müslümanca faaliyetlerimizi, kulluk görevlerimizi e, ortaya koymak bize düşen görevdir. Peygamberimizin yine e, başka bir hadisinde, Buhari'nin, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste, Her derdin bir devası vardır. Onun için derdin devası bulunduğu zaman o dert iyi olur denilir. Dolayısıyla bizim dertlerimizin devası için e, her türlü e, meşru çözümlere müracaat etmemiz tavsiye edilir. Yaralanıp kanı kesilmeyen bir adam için Hz. Peygamberimiz ben Ammar kab e, e, kabilesinden iki kişiyi çağırdı ve onlara tıp ilmini hanginiz daha iyi bilir aranızda diye sordu. Birisi e, kalktı e, o günkü Arapların içerisinde kültürsüzler yani bedeviler bulunduğu gibi bugün de e, hemen her toplumda vardır. E, sordu Peygamberimize ''Ya Resulallah tıbbın faydası mı vardır?'' Ee, bu tür e, tedaviye müracaat edelim diye peygamberimiz cevap verdi derdi veren dermanını da vermiştir dolayısıyla elbette tıbbın insanlara e, Allah'ın şifa e, vermek istediği e, hastalara veya hastalıklara e, vesile olması yönüyle elbette faydası vardır şeklinde anlaşılacak cevabı e, vermişti. Ee, yine başka bir hadis-i şerif mali, allah Teala hastalığı da ilacı da indirmiş ve her hastalığa bir ilaç vermiştir. Öyleyse tedavi olun ancak haram olan şeylerle tedavi olmayın buyurmuştur. O yüzden sevgili dinleyiciler, e, haram olan e, tedavi araçlarını alkol gibi e, şş, e, tedavi edici zannedilen e, hususlara... ...kapımızı kapatmak zorundayız... E, ...hadis-i şerifler bu konuda... E, ...daha e, artırılabilir... ...söz gelimi başka bir hadis... E, ...aktarmış olayım... ...şarap, alkollü içkiler deva değil... ...bilakis derttir der... ...Müslim'in Ebu Davud'un Tirmizi'nin rivayet ettiği... ...bir hadis-i şerifte... ...çoğu sarhoş edenin azının da haram olduğunu... ...yine Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği... ...hadisten öğreniyoruz... E, Alkollü içkilerle e, tedavi olmak ya da onların bazı faydalı yönlerini e, şifa olarak, ilaç olarak değerlendirmek e, peygamberimizin e, yasakladığı bir husustur. E, i̇çinde şarap olan, alkol olan e, şuruplar var. Çocuk şurupları, öksürük şuruplarının bir kısmının böyle olduğunu biliyoruz. O yüzden eczanelerden veya e, reçete yazan doktorlardan o şurubun alkolsüz e, olanını... Ee, ...alternatif olarak e, öğrenmemiz ve onu kullanmamız tavsiye edilir. Ee, ama maalesef Müslümanlar çoğu konularda olduğu gibi e, ilaç konusunda da e, içinde alkol olan e, resmen üzerlerinde de yazan bazı şurupları... E, ...çocuklarına veya kendilerine e, alternatifi olarak alkolsüz e, benzer e, ilaçlar olduğu halde... E, Önemsemeden kullandıklarını görüyoruz, bunun doğru bir şey olmadığını e, bu arada ifade etmiş e, oluyorum. Demek ki e, alkollü içkiler gibi e, yasak olan hususların dışında tedavi olmaya e, müracaat etmek, aynı zamanda peygamberin tavsiyesine uymak demektir. Peygamberimiz yine bulaşıcı hastalıklarla alakalı o gün hiç bilinmeyen karantina sistemini tavsiye etmiş... Ve Buhari'nin, Müslüm'ün ittifakla ittifak ettikleri sahih bir hadis-i şerifte e, şöyle tavsiye etmiştir. Bu bulaşıcı hastalığın, vebanın, taunun bulunduğu bir yerde çıktığını, bu hastalığın çıktığını işittiğiniz zaman oraya gitmeyiniz. Falan yerde bulaşıcı bir hastalık varmış denilince, o duyulunca oraya gitmeyin. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde ortaya çıkarsa... O beldeden de dışarıya kaçmak için sakın o yerden ayrılmayın der. Yani hastalıkların bulaşıcı olduğu mikrobun bilinmediği bir dönemde peygamberimiz bulaşıcı hastalıklardan korunulması, onun başka insanlara yayılmaması için e, öyle hastalıkların yayıldığı yerden dışarıya çıkmayı veya sağlam olan insanların o beldeye gelip bulaşıcı hastalıklardan e, etkilenmelerini e, yasaklamıştır. O yüzden... E, Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri, rivayet ettikleri bu hadis gerçekten günümüz açısından çok önemli. 15 asır önce peygamberin Allah'tan vahiy aldığını başka hiçbir haber bize vermemiş olsa bu tür tavsiyeler ki o gün ne mikrobu tanırlar, ne bulaşıcı hastalıkları anlayabilirler, ne de bunları değerlendirebilirler. Böyle bir toplumda peygamberin diğer tavsiyeleri gibi bu tavsiyesinin de e, e, muazzam bir mucize e, özelliği olduğunu e, peygamberin kesinlikle vahiyle e, muhatap olduğunu e, imanımız artıyor e, bu hikmetleri yeterince kavrayabiliyoruz. Yine sevgili dinleyiciler peygamberimizin tavsiye etmediği ama nice insanın hala bu dönemde bile e, yalan yanlış tatbik ettiği hurafelerden biri olan hastalanınca muska yazdırmak veya benzer şekilde e, hurafe e, özellikleriyle e, efendim, tıbbın ve e, duanın dışında çözümler aramak e, kınanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste muska asan ona bırakılır yani Allah ondan elini çeker buyurur e, yani bir kağıt parçasından şifa arayan ona yöneltilir. Sen madem kağıttan, e, madem işte at nalından, üzerlikten, uydurma hurafe e, ve anormalliklerden, cincilerden e, medet umuyorsun. E, onlar versin sana çözümü e, denilir gibi e, kendi düşenin ağlamaması gerektiği e, vurgulanır. O yüzden e, peygamberimiz sadece dua etmiştir. ...hastalıklara karşı dua edebiliriz... ...peygamberimiz... E, ...bitkisel ilaçlara ve tıbba... ...müracaat edilmesini tavsiye etmiş... ...ve kendisi de müracaat etmiştir... ...o yüzden e, tıbba müracaat... ...ederiz, bunun dışında... ...hurafelere, e, muskalara, cincilere... E, ...büyücülere... ...kapımızı tümüyle kaparız... E, ...hastalıkların çözümünün... ...falan yatırdan veya falan muskadan... E, ...bekleneceği gibi... ...bir safsataları... E, ...sünnette ve... ...akıl e, ölçeğinde e, yer olmadığını tekrar e, vurgulamak e, gerekiyor. Onu ifade etmiş olayım. Evet, hastanızı yemeye ve içmeye zorlamayın der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlara Allahü Teala yedirir ve içirir. E, hastanın iştahı kesildiği zaman e, bazı yiyeceklere karşı Allah'ın e, mümkün... Ona karşı bir iştah vermemesi söz konusudur. Çünkü hastanın bünyesi anormalleşmiş. Her insana fayda gelecek bazı gıdalar artık ona belki zarar gelecek şekillerdedir. O yüzden hastayı zorla yemesi içmesi için mecbur tutmak peygamberi tavsiye dışındadır. Evet Allah bir kulu sevdiği vakit onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinizin hastasını ...sudan veya zararlı yiyeceklerden koruması gibi der. Dolayısıyla hastalı, hasta insanın bazı yiyeceklerden, bazı içeceklerden korunması nasıl bir e, normal bir durumsa... E, ...Müslümanların dünyevileşmekten, dünyaya karşı etmesinden, dünyayı fazlaca sevip, e, onunla fazlaca hemdem ol, olup ibadetleri, taati Allah'la e, ilgili dinle, dava ile ilgili hususları ikinci, üçüncü plana atmaları e, çok sakıncalıdır. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği insan e, ölçü ölçü olarak dünyaya fazla meyletmemelidir. Hastanın yeme içmeye fazla meyletmediği gibi diye bir örnek vermiş olur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine tıbbı ı nebevi'de kan aldırmak vardır. Bugün hacamat dediğimiz bir şey. piskanın e, pis kanın akması, vücuttan gitmesi ee, gerçekten e, peygamberin sünnetinde e, söz konusudur bugün de e, yine e, şartları temiz olma hasebiyle e, bundan yararlanması e, gerekir e, bazı hastalıklı insanların kan alan e, kimseleri e, peygamberimiz e, teşvik etmiş bu kan alma e, yoluyla insanların e, rahatlatılması için tavsiyelerde bulunmuş. Bunlardan bir tanesi Tirmizi'nin i̇bn Mace'nin rivayet ettiği şu hadistir. Hazreti Peygamber İsra ve Miraç gecesini anlattı. Meleklerden hangi topluluğa uğradıysa kendisine ümmetine kan almayı tavsiye et dediklerini ashabına aktardı. Dolayısıyla i̇bn Mesut Mesud bu aktarılan haberi peygamberi kavli ifade ediyor. Tirmizi i̇bn Mace ve Ahmet İbn-i Anbel bizlere bu e, peygamberi tavsiyeyi e, rivayet ediyorlar. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan aldırmanın en iyi bir tedavi şekli olduğunu Buhari ve Müslim'in e, rivayet ettiği hadislerde ifade eder. Aç karnına kan aldırmayı tavsiye eder. Kendisi her ayın on 19 on ve yirmi birinde Tirmizi'nin Ebu Davud'un rivayet ettiği şekilde ensesinin Yan iki damarından ve iki omur arasındaki damarlardan kan aldırırdı denilir. Dolayısıyla bu da e, isteyen e, insanlar için e, yapılabilecek bir tedavi şeklidir. Peygamberimiz yine su ile serinletilerek hastanın tedavi edilmesini tavsiye eder. Ateşli hastalığın harareti cehennemin şiddetindendir. Sizler o harareti, ateşli hastalığın hararetini su ile, soğuk su ile serinletin der. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Yine hava değişikliği ve temiz hava, oksijenli ortamlar. Yer yer teplili mekan, e, peygamberi tavsiyeler içerisinde hastaların sağlığı için e, önemli bir unsurdur. Peygamberimiz yolculuğa çıkın, sıhhat bulursunuz der bir hadisinde. Dolayısıyla yolculuğun, yürümenin e, sağlık ifadesi işareti olduğunu belirtir. Ee, hem yürüme hem de başka başka memleketlere yani bulunduğumuz ortamı, bulunduğumuz şehri, bulunduğumuz mekanı e, yer yer terk edip değişik bir mekan, teptili mekan, e, ferahlık ve sağlık işareti olabilir. Bunu Efendimiz tavsiye eder. Özellikle şehirlerin gürültülü, egzoz dumanlarıyla e, kirletilmiş havasından zaman zaman kurtulup, ee, efendim piknik yerlerine, deniz kenarlarına, ağaçlı, e, oksijenli yerlere e, imkanımız bulunduğu müddetçe akrabalarımızın da olduğu köylere e, gitmek e, zaman zaman e, bizim e, maddi ve manevi hastalıklarımıza, e, iç sıkıntısı, huzursuzluk gibi problemlerimize ve aynı zamanda da fiziksel bazı hastalıklarımıza çözüm getirebilir. Ee, diye e, düşünmek gerekir Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ...bahçelerde namaz kılmayı severdi. Ağaçlık içerisinde, çiçeklik içerisinde bulunmayı... ...oralarda ibadet etmeyi severdi der. Ve Peygamberimiz sadece farz namazlarını camide kılarken... ...sünnetleri, nafileleri evinde veya bahçelerde yeşillikler ortasında kılardı. Peygamberin bu tavsiyesini, bu sünnetini bugün unutmuşuz. Hatta insanların yer yer bulunduğu parklarda, piknik alanlarında cemaatle namaz kılmak... E, orada insanları rahatsız etmeden uygun bir yerde ibadet etmek, aynı zamanda dini insanlara davet ve tebliğ etmektir. E, gizli sanki suç işlermiş gibi sadece evlerimizde veya mescitlerde namaz kılmak, ibadet etmek yerine bugün nezih temiz ortamlarda, e, yeşilliklerde, parklarda e, uygun şekilde hatta cemaatle veya birey olarak e, namaz kılmak, Kur'an okumak e, insanlara Mesaj vermektir, güzelliği yaymak için çalışmaktır. Aynı zamanda böyle ortamlarda ruhumuzun hem Allah'la irtibat kurarak hem Allah'ın yarattığı güzel eser olan tabiatla çiçeklerle, yeşilliklerle, oksijenle daha fazla haşır neşir olmasını sağlamak her yönüyle şifa için vesileler olabilir. Peygamberimiz yine bir hadisinde şöyle tavsiyede bulunur. Biriniz güneşte oturur da ona gölge gelirse yerini değiştirsin. Yani vücudunun bir kısmı güneşte bir kısmı gölgede kalmasın denilir. Gerçekten günümüzün tıbbı da insan vücudunun bir kısmının güneşte bir kısmının gölgede kalmasını vücut açısından dengesizliğe, anormalliğe, dolayısıyla hastalıklara sebep olmaya götürdüğünü ifade eder peygamberin bu tavsiyesi de tıbbın günümüzdeki yeni yeni keşfedilen buluşlarıyla irtibat halindedir diğer tavsiyeleri gibi o yüzden insanoğlu ya bütün vücuduyla güneşlenmeli ya bütün vücuduyla gölgede kalmalı bazı organlarımız güneşte bazı organlarımız gölgede olursa bu peygamberin tavsiyesine de günümüzdeki tıpla ilgili tavsiyelere de ters düşer Evet sevgili dinleyiciler, e, demin e, içki gibi, alkollü, e, şuruplar gibi e, Allah'ın yasak kıldıklarında şifa olmadığını söyledim. Bununla ilgili bir iki hadis daha ifade edeyim. Allahü u Teala sizin için haram kıldıklarında şifa yaratmamıştır buyurur Peygamberimiz. Yine başka bir hadisinde Allahü Teala hastalığı da ilacı da indirmiş ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse ey insanlar tedavi olun ancak haram olan şeylerle tedavi olmayın der. Alkolli içkiler deva değil, bilhassa tam tam tersine derttir der. Kim zehir içerek kendini öldürürse cehennem ateşinde ebedi kalarak daima o zehiri içmekle ahirette ceza görecek, devamlı zehir içme cezasıyla meşgul olacaktır denilir. Dolayısıyla intihar etmenin de e, intihara yakın alkollü içle, içkiler, sigara e, gibi e, vücuda sağlık e, vücut sağlığına zarar verecek şeyler de bir Müslümanın sağlam kalmak isteyen bir insanın müracaat etmemesi gereken hususlardandır. E, besmelesiz olarak ağza giren bir sigarayı, besmelesiz olarak ağza alınabilecek bir içkiyi Müslüman hiçbir zaman e, sevmemeli, e, onu bırakmak için e, bahaneler bulmalı. E, dolayısıyla peygamberin Soğan ve sarmısak yiyen bile mescidimize yaklaşmasın dediği bir ortamda sigaranın soğan ve sarmısak gibi faydalı bir bitki olmadığını e, ve e, onun kokusunun soğan ve sarmısaktan daha çok insanları rahatsız ettiğini unutmamak. Dolayısıyla e, sağlığımızı korumak peygamberi e, tavsiyelerle yaşamak istiyorsak e, alkollü içkiler başta olmak üzere. Uyuşturucular başta olmak üzere sigaradan ve her türlü sağlığımıza zarar verecek, e, içecek ve gıdalardan uzak olmanın e, ehemmiyetine e, inanacağız. Bileceğiz ki vücudumuzun sağlığı da bir emanettir, nimettir ve onun nerelerde e, heder edildiği ile ilgili hesap sorulacaktır. Allah'ın verdiği sapasağlam vücudu biz e, kahvehane köşelerinde e, meyhanelerde e, sigara içilen yerlerde e, heder edersek e, o sağlığı kullan, kötüye kullanırsak e, sağlığımızı bozarsak e, hem bozuk bir sağlıkla Müslümanca insanca güzellikleri yaşayamayacağız hem de e, yanlış yerlerde bozduğumuzdan dolayı bunun vebali bizden istenecektir sorulacaktır. İlaçla tedavi konusunda çokça hadis-i şerifler vardır. Bunların birkaç tanesini söylemiş olayım. Birisi ayette de ifade edilen balın e, ister sütle, ister suyla karıştırarak şerbet yapılması, ister direkt bal yenilmesi yönüyle e, tavsiye edildiğini hemen hepimiz biliriz. E, yine bir Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte balın e, şöyle tavsiye edildiğini biliyoruz. Resul-i Ekrem'e bir kişi gelerek, ''Ya Resulallah, kardeşimin karnı çok ağrıyor.'' E, ...İshal oldu demişti. resul Ekrem bal şerbeti içir buyurdu. Sonra bu adam ikinci defa geldi... ...belirli bir zaman sonra... ...kardeşinin hastalığının geçmediğini söyledi. Peygamberimiz yine tavsiye ederek... ...bal şerbeti içir buyurdu. Adam üçüncü defa geldi... ...peygamberimiz yine ona... ...üçüncü defa e, iyileşmediğinden dolayı... ...yine e, hastaya bal şerbeti içirin dedi... Adam dördüncü bir defa geldi ya Resulallah tavsiye ettiniz hep içirdim fakat karın ağrısı ve isali geçmedi hatta arttı deyince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sözünde doğrudur fakat kardeşinin kar, karnı yalan söylemiştir yalancıdır. Haydi yine bal şerbeti içir buyurdu hasta dördüncü defa bal şerbeti içince iyileşti e, denilir. Buhari ve Müslüm rivayet etmiştir bu hadis-i Dolayısıyla bazı bünyeler e, balı sevmemiş veya onun tedavisine geç cevap vermiş olsa dile Peygamberimiz ısrarla e, üç defadan daha fazla e, bile e, bal şerbetini e, hastalara, özellikle karın ağrısı, ishal gibi hastalıklar çeken kişilere e, tavsiye etmiştir. Biz de e, güzel bir gıda olan ve bugün tıbbın da nice e, hastalıklara, Şifa verdiğini söylediği bal gibi bir nimetin e, şifaya vesile olduğunu unutmamalıyız. Belki e, obezite gibi e, hastalık sahipleri, şeker hastaları, e, aşırı şişmanlar, e, bal konusunda e, bir iki çay kaşığından fazla... İtibar etmemek gibi bir yol izleyebilirler ama bünyesi şişman olmayan, şeker hastalığı gibi hastalıkları bulunmayan kişilerin baldan çokça istifade etmeleri, aynı zamanda peygamberin çok sevdiği sütden istifade etmeleri çok önemlidir. Peygamberimiz yine başka bir hadis-i şerifte, yine Buhari ve Müslümin rivayet ettiği kuvvetli bir hadiste, şifa üç şeydedir der. Ee, önemli şifa sebeplerini sayar, bal şerbeti içmek, kan aldırmak ve vücuttaki yaraları dağlamak fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim der. Bu dağlamayı istisnai konularda e, ancak müracaat edilecek bir sebep olarak e, değerlendirir. Dolayısıyla e, genel olarak dağlamayı, yaraları ateşle dağlamayı tavsiye etmez. kanaldırmayı ve bal şerbeti içmeyi ise ısrarla Peygamberimiz tavsiye ve teşvik eder. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bazı e, börek ve çöreklere e, ev hanımlarının koyduğu çörek otu diyebildiğimiz e, şeyde sam denilen, e, pardon, e, ee, çörek otunda şifa olduğunu e, nu ifade eder. Şu kara tane e, yani çörek otu e, bütün hastalıklara şifadır. E, sadece Sam'a karşı şifa değildir der. E, Hz. Ayşe ya Resulallah Sam nedir deyince ölümdür diye cevap verir. Yani ölümün dışında çörek otunun her türlü hastalıklara şifa verdiğini e, ifade eder. Bu biraz e, belki abartılı bulunabilir bu hadis-i şerif. Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir bu. Ama e, sevgili dinleyiciler e, tıp adamları e, çörek otunda ne olabilir diye e, araştırmışlar. Ve onda her türlü hastalıklara e, takviye ...olacak, bünyeyi sağlamlaştıracak... ...temel bir... E, ...özellik bulmuşlar ki... ...diğer gıdalarda bulunmayacak oranda... E, ...çörek otunda... ...bağışıklık sistemini artıran... ...dolayısıyla vücut direncini... E, ...artıracak... E, ...terkipler bulmuşlar... ...dolayısıyla her hastalıkta... ...vücudun direncinin zayıfladığını... ...bağışıklık sisteminin... E, ...mikroplara karşı direncin... E, ...azaldığını değerlendirirsek... ...işte... Bununla ilgili içinde çokça e, tedavi edici özellik bulunan çörek otunda e, vücudun direncini artıracak özelliklerden dolayı peygamberimiz ölümün dışında her türlü hastalığa e, şifadır e, dediğini biliyoruz. E, o yüzden e, çörek otunu evlerdeki börek çörek gibi yiyeceklerin üzerlerine e, hamur işlerinin üzerlerine e, çoğu hanımlar serperler e, güzel bir uygulamadır dolayısıyla şifa için bir vesiledir. Yine Peygamberimiz Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste kim sabahleyin acve denilen hurmadan yedi tane yerse o gün zehir ve sihir ona zarar vermez denilir. Hurmanın e, bu tür manevi problemlere e, şifa vereceğini, zehir gibi bünyenin zararlarına da bünyeye gelecek zararlara da şifa olacağını e, ifade etmiştir. Kaliteli hurmalar bazı hastalıkların tedavisi için günümüzdeki doktorların da tavsiye ettiği gibi önemli bir e, yer alır. Yine e, yer mantarının keme denilen bir mantar çeşidi suyu göze şifadır buyurulur bir hadis-i şerifte. E, Tirmizi ve Ahmet İbni Amber'in rivayet ettiği bir hadiste. Yine e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ramet denilen ağr göz ağrısı için sürme taşını tavsiye eder. E, sürme taşı yani ismit ile sürme çekin çünkü ismit gözü açar ve kirpikleri besler der. Ee, özellikle e, erkekler e, Arap, Arap toplumunda peygamberin bu tavsiyesine uyarak bolca gözlerine e, e, sürme çekerler. Daha çok şifa için gözü kuvvetlendirecek e, vasıta olsun diye kullanırlar. E, hanımların sürmesi e, dışarıda e, makyaj e, özelliği bulunmayacak e, şekilde e, olmalı ya da sadece ev içinde kullanılmalı. E, ...kullanılabilmeli, onu da e, tesettür ve hicabla alakalı e, bir değerlendirme olarak e, bilirsiniz. E, yine Peygamberimizin e, bazı hastalıklara karşı e, ilaç tavsiyesi olarak şu bir iki hadisi de hatırlatabiliriz. E, niçin boğaz hastalığını çocuklarınızın boğazını elle sıkıştırıp dürtmek suretiyle tedavi ediyorsunuz der Peygamberimizin. Dolayısıyla e, kendi zamanında boğazından rahatsız olanları boğaz mesajına veya e, boğazı böyle fazlaca yoğurarak sıkma ile tedavi edenlere karşı çıkmış. E, ve çözümün başka ilaçlarda, bitki ve benzeri ilaçlarda olduğunu söylemiştir. Hadisin devamında, şu odu Hindiyi kullanmaya devam edin boğaz rahatsızlıkları için. Çünkü bu Hint, Hint bitkisinde Yedi türlü şifa vardır der Peygamberimiz. Bu aynı zamanda zatul pastalığının da ilacıdır. Üzre hastalığı için de burundan, e, zatul cenn pastalığı için de ağızdan e, udi hindi alınsın diye tavsiye eder. Bu ve Müslüman rivayet ettikleri bir hadiste. Dolayısıyla bazı bitkisel ilaçlara Peygamberimiz e, şifa unsuru olarak, e, sebebi vesilesi olarak yapışmayı tavsiye etmiştir. Yine Ümeys'in kızı Esma'ya peygamberimiz e, müsil olarak ne kullandığını sorar, o da e, şubrum diye bir bitkiden ilaç kullanıyorum der, peygamberimiz o çok keskin ve ağırdır der, e, sonra ona sinameki e, kullanmayı tavsiye eder. Esma der ki peygamberin tavsiyesiyle e, sena otunu yani sinamekiyi kullandım bunun üzerine peygamberimiz kendisinde ölüme karşı şifa bulunan bir ilaç olsaydı sinameki de olurdu buyurur. Sinameki gerçekten çok kuvvetli e, ve e, bağırsakları açan e, kabızlığı gideren. Ee, i̇ç hastalıkların bazıları için e, tedavi unsuru olarak yüzlerce senedir kullanılan bir bitkidir. E, dolayısıyla e, hadis-i şeriflerde de Sinameki'nin özellikle mide gibi hastalıklarda e, kabızlık probleminde müsil olarak e, tavsiye edildiğini biliyoruz. Bu peygamber tavsiyesini Tirmizi ve Ahmet İbni Anbel'in hadis kitaplarında e, görüyoruz. Yine maddi hastalıkların çözümü için maddi reçeteler olduğu gibi maddi hastalıkların çözümü için de manevi hastalıkların tümü için de dua gibi Allah'la irtibatı öne çıkartan çözümlere de müracaat etmemiz gerekir. Yani dua etmek, hastalıklarımız konusunda bir taraftan tedavi olurken sabretmek ve şifayı Allah'ın vermesini isteyerek dua ve niyazla Allah'tan talep etmek de e, çok önemlidir. Kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun başucunda yedi kere es allah el rabbel arşel azîm en yeşfiyeke derse e, Allah o hastayı şifa verir, onu iyi eder der Peygamberimiz bir hadisinde. Bu e, dua e, illa Arapça yapılması şart değil. E, ey büyük arşın sahibi yüce Allahım, e, senden bu hastayı iyi etmeni diliyorum e, demesi ya da Büyük arşın sahibi yüce Allah'tan e, seni iyi etmesini diliyorum diye dua etmesini hasta ziyaret edenlere tavsiye eder. E, hasta ziyaret edenlerin bu duasından Allah'ın şifa bahşedeceğinin umulduğunu e, ifade eder Peygamberimiz. Demek ki hastayı ziyaret edenler e, ey yüce arşın sahibi Allah'ım e, bu hastayı, e, hastaya şifa ver demeleri ya da büyük arşın sahibi yüce Allah'tan seni iyi etmesini dilerim diye dua etmesini taziye bildirmelerini, Sünnette Peygamberimizin tavsiye ettiğini biliyoruz. Allah'ın bu vesileyle şifa vereceği umulacağını değerlendiriyoruz. Yine İbn Abbas'tan rivayet edilen bir tıbbı nebevi özelliğine göre hasta bir bedeviyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etti, her hastayı ziyaret ettiğinde yaptığı gibi ona yine şöyle buyurdu der İbn Abbas. Dolayısıyla o ziyaretinde sadece böyle davranmadı, her hasta ziyaretinde böyle yapardı diye olayı genelleştirerek ifade eder. Peygamberimiz nasıl demiş, nasıl ziyaret etmiş onu hadisin devamında görüyoruz. Geçmiş olsun, hastalığın günahlarına kefaret olsun inşallah Demiştir peygamberimiz Buhari'nin rivayet ettiği e, hadiste. Dolayısıyla hasta ziyaretinde hastanın e, iyileşmesi için dua etmek, hastaya geçmiş olsun temennisinde bulunmak, e, hastalığının günahlarına keffaret olmasını e, niyaz etmek hem bir teselli olarak e, hem de e, peygamberi bir dua örneği olarak e, ...hatırlamamız gereken özelliktir. Demek ki hastaya geçmiş olsun derken... ...hastalığın günahları kef günahlara kefaret olacağını... ...hastaya teselli, moral kaynağı olarak... E, ...hatırlatmak, e, bu de bulunmak... E, ...nice hastalıklar vardır ki... E, ...başka... Nice günahlar vardır ki başka tövbenin başka güzelliklerin iyiliklerin o günaha kefaret olmadığı halde Allah'ın verdiği bir hastalığa sabredip o hastalık karşısında şikayet etmeden çekilen sıkıntılar o günahlara kefaret olur deniliyor bir hadis rivayetinde. Hz. Aişe annemiz şöyle buyuruyor, Resulullah hastalandığında kendi üzerine muavvizat surelerini, e, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak peygamberimizin itiyadındaydı, Sıksa, sıkça böyle yapardı. Hastalığı şiddetlendiği zaman ona ben bu sureleri okurdum ve elinin bereketini ümit ederek kendi eliyle hasta organlarını veya kendisini meshederdim, e, elini dokundururdum diyor. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi rahatsızlandığı zaman veya bir başkası hastalandığı zaman ihlas felak ve nas surelerini okur ve eliyle hasta olan organına mes eder, dokunur idi. Biz de dua olarak Peygamberimizin yaptığı bu davranışı yapmak İhlas felak ve nas surelerini hasta insana okumak Dolayısıyla bu şekilde dua etmek yoluna gitmeliyiz. İbni, evet sevgili dinleyiciler, koruyucu hekimlik olarak da hadis-i şeriflerde çokça e, müracaat edilen özellikler vardır. Bunların başında temizlik gelir, misvak kullanmak gelir. E, hasta olmadan hastalığa e, çözüm bulmak anlamında koruyucu hekimlik çok önemlidir. E, biz hastalandığımız zaman... E, bir sürü zorluklar ve masraflarla tedavi olmaya çalışırız. Halbuki en iyi tedavi hastalıktan önce hastalığa karşı e, tedbirimizi alarak yapılan e, uygulamalardır. İşte sigara içmeyerek, pis e, mikroplu yerlerde bulunmayarak, e, beden ve çevre temizliğine riayet ederek, e, misvak kullanarak, e, anormal ve sağlıksız gıdalardan kaçınarak... E, ne yapmalıyız? Koruyucu hekimliğe müracaat etmeliyiz. Peygamberin hadislerinde de koruyucu hekimlikle alakalı çokça e, tavsiyeler vardır. E, i̇nşallah bunları önümüzdeki hafta e, Tubb-ı Nebevi'nin e, diğer beslenme koruyucu hekimlikle alakalı e, uyku ve dikkat edilecek başka şeylerle ilgili hususlarına riayet edelim ve yine dua ile tedaviye biraz daha geniş e, yer e, bulmaya çalışalım önümüzdeki hafta. Allah. Hepimizin maddi ve manevi hastalıklarına şifalar bahşetsin. E, manevi hastalıklarımızın çözümü olarak e, inzal edilmiş olan Kur'an'ın her türlü ahlaki, imani, e, fısk fücurla alakalı hastalıklarımızın çözümü için e, o Kur'an'ın tavsiyelerine, Kur'an'ın emir ve yasaklarına riayet etme özelliği için bizlere gayret bahşetsin. Kur'an'ın toplumsal, sosyal ve siyasal hastalıklarımıza e, kangren olmuş dünyanın problemlerine çözümü için Kur'an'a inanan, Kur'an'ı sistem olarak tatbik etmeye gayret eden bir e, İslami değişim ve dönüşüm nasip etsin e, ve Müslümanca temiz ve güzel hayattan bizi ayırmasın ki öncelikle e, manevi e, ve e, ahlaki problemlerden uzak kalalım. yine. Allahü Teala sağlıklı olarak çoğunlukla yarattığı e, bizlere sağlığımızı koruyacak e, doğru, güzel, e, alışkanlıklar ve bereketler versin. Sağlığımızı takva ile, ibadet ile değerlendirmeye, hastalıklar gelmeden e, hayatımızın kıymetini şükrederek e, bilip e, bunları çarçur etmemeye e, Allah e, bizler için... Özen ve gayret e, lütfetsin inşallah. Hepinize hayırlı, sağlıklı, e, özellikle de iman ve ahlak yönüyle de sağlıklı nesiller, sağlıklı çevreler, sağlıklı bünyeler e, dua ve tavsiye ediyorum. Hepiniz hayırla, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.